Selamünaleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi, izzeti, ikramı dünyada, ahirette üzerinize olsun. Ahmed İbni Hanbel İbni Hibba, Hukbet Abd'den rivayet olunmuş. Camilere devam et, etmek hakkında müjdeli bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den şöyle buyuruyor Efendimiz. Mâ min abdin, yâhrucu min beytihî. İlâ evrevahin ev revâhin iler mescidi illâ kânet hutâhu hatveten kefareten ve hatveten hasene. Mâ min abdin. Hiçbir kul yoktur ki mümin kullardan. Yâhrucu min beytihi. ila gudûvin evrevahin revâhin iler mescidi. Sabahleyin mescide gitmek için. Veyahut akşamleyin akşam veya yaslanamaz gitmek için evinden çıkıyor. Muhakkak onun adımları yani böyle bir kul, mümin kul evinden sabahleyin veya akşamleyin, geceliğin e, mescide gitmek üzere çıkarsa muhakkak illa kânet hutâhu. Hutâ, hatve kelimesinin çoğulu. Onun adımları ne olur? Hatveten Kefareten, bir adımı bir attığı adım günahlarına kefaret olarak yazılır ve hadveten e, haseneten. Öteki adımı da hasene olarak yazılır. Yani bir günahı silinir, bir bir hasene kazanır. Bir günahı silinir, bir hasene yazılır. Bir günahı silinir, bir hasene yazılır. Böylece mescide gelip gidenin daha mescitteki ibadetini yapmadan... Gelmesinden gitmesinden dolayı günahları affı, mağfiret olur. Onun için biz müminlerin, Müslümanların namazları kılmamız lazım. Çünkü namaz dinin direğidir. Erkeklerin de mazereti olmayan sağlıklı erkeklerin de mazeret nedir? Mescide gidiş mazereti sudan bir mazeret olmaz. Yorgunum, halsizim, canım istemiyor, yemekten sonra ağırlık basıyor. Bunlar mazeret değil tabi efendim. mesela ayağa yürümeye müsait değildir. Hastadır. Efendim ayağında rahatsızlık vardır. Yürüyemiyordur. O mazeret. Veyahut yolda bir tehlike vardır. Sel vardır. Bilmem camiye camiye gitmesine engel ciddi bir şey vardır. O mazerettir. Onun gibi ciddi olacak. Yani sudan bahanelerle şeytanın aldatması göse değil. Efendim mescide gitmesi lazım namazı mescitte kılması lazım. Eğer gittiği mescid, mahalle mescidi ise bire yirmi yedi kat sevap alır. Yani evde bir alacaksa aynı namazı kıldığı zaman mahalle mescidinde yirmi yedi kat e, sevap alır. Ama mescidi cuma ise yani cuma namazı kılınan büyük mescid ise o zaman 50 kat sevap alır. E, camiye gidip namaz kıldığı zaman. Bir de işte e, camide kıldığı namaz 50 kat sevap olduğu gibi veya 27 kat, 25 kat sevap olduğu gibi her attığı adımdan efendim bir günahı af olur, efendim kendisine bir hasene yazılır. Hasene de önemli bir mükafat. Uhud Dağı kadar önemli, büyük bir e, ikram. Cenab-ı Hakk'ın lütfu hediyesi, mükafatı. Sonra ayrıca camideki insanların, İçindeki mübarek hayırlı kimseler hürmetine efendim kusurlu kimselerin de ibadeti beraberce kabul olur. Yani evde belki o şahsın ibadetini Cenab-ı evde kılsaydı kabul etmeyecekti. Çünkü kul kusurlu bazı sebepler var kabul etmemesi için Cenab-ı Hakk'ın etmeyecekti. Ama camide cemaatle olunca artık cemaatin içinden şu kul da kusurlu ben bunun ibadetini kabul etmeyeyim buyurmaz Cenab-ı Hak. Hepsini kabul eder diye müjde var. Oradan da kârı oluyor. efendim Daha başka nice, nice, nice e, hem dini sevap yönünden, suhrevi hem de dünyevi, hatta sahih faydalar oluyor Olu, e, camiye gidildiği zaman. Rahmetullah Aleyh Mehmet Said Kodbe hocamız söylerdi. Yani omuzların böyle sıkı sıkı birbirine temasından bütün bir safta insanlar saf olunca, tabii insanın vücudunda elektrik var. Bu elektriğin efendim böyle omuzların temasından dolayı e, insanlardaki elektrik bozuk, bozukluklarını düzenleyip sağlıklı insan olmasına sebep olduğunu ağrılarının, sızılarının tedavi olduğunu söylerdi. rahmetullahi ve Nur için de hocamız. Demek ki efendim camide namaz kılmaya çok önem vereceğiz. Cami Müslümanların toplantı yeri de camiye gideceğiz. Namazı, ibadetimizi orada eda ettikten sonra da tabi cemaatle de ilgileneceğiz. Kardeşlerimizle konuşacağız, hal hatır soracağız, gelemeyenlerin neden gelemediğini düşüneceğiz. Mahallemizde yapılacak işler varsa onun müzakeresini yapacağız. Daha müşterek hayırların yapılmasında katkıda bulunacağız vesaire. Yani toplumun canlı efendim bir faaliyet merkezi olmalı cami. Onun için Bursa camileri ne kadar güzeldir. Mesela Yeşil Cami'yi düşünün. Bursa'ya gidenler mutlaka ziyaret etmiştir. Onu misal veriyorum. Onun gibi başka camiler de çok. İçine giriyorsunuz caminin. Efendim camiye girmeden önce daha ayakkabılarınızı çıkarttığınız dış kapının dışında hem sağda hem solda iki büyük mekan var. Kim bilir ne işte kullanılıyordu onlar. Ondan sonra caminin kapısından içeri giriyorsunuz. Karşınıza bir şey fıskiyeli efendim havuzcuk yani çadırvan diyelim. Efendim, öyle bir güzel bir şey onu da görünce hoşunuza gidiyor şırıl şırıl sular akıyor orada abdest alma imkanı var sonra sağ tarafınızda sol tarafınızda açık ve kapalı mekanlar yani eyvan şeklinde veya oda kubbeli oda şeklinde odaların içinde ocaklar efendim demek ki oraları misafir kabulünde kullanılan ders yapım e, müzakeresinde kullanılan yerler yani namaz yeri değil Ondan sonra yürüdüğünüz zaman ileriye doğru 6-7 merdivenden çıkıyorsunuz daha yüksek bir yere. İşte onun orası mescit. Ön tarafında şey var, mihrap var sağında minber var. Yani camiyi sadece namaz kılıp gidilen bir yer olarak düşünmemiş icadımız. Böyle ocağıyla, toplantı yerleriyle, oturmasıyla, ısınmasıyla efendim. Namaz dışı ıı, içtimâi güzel çalışmaların sevaplı hayır faaliyetlerinin yapılmasına müsait olacak bir, bir takım bölümlerle beraber düşünmüş. Tabii Bursa'da bir caminin içinde yer, yer alan bu küçük bölmecikler, devleti Aliye büyüdüğü zaman, İstanbul Başşehir faik olduğu zaman, artık caminin etrafında müstakil efendim binalar haline getirilmiş. Yani küçük olmaz burada nüfus kalabalık hizmet daha büyük çapta diye efendim bakıyorsunuz caminin yanında aş evi caminin yanında efendim darüşşifa şifa caminin yanında medreseler caminin yanında efendim e, bimarhane hastahane efendim böyle çeşitli hizmetler ayrı binalar halinde Süleymaniye'ye bakıyorsunuz bir şehir gibi yani bir külliye ki e, namaz kılmanın yeriyle şifahanesiyle aşhanesiyle Efendim hanıyla, medresesiyle, her şeyle tam bir efendim her şeyi tamam, eksiksiz, dört dörtlük. Bu ecdadımızın ibadeti, İslam'ı iyi anladığını, İslam'ın sadece namaz kılmaktan ibaret olmadığını kavradığını, e, namazın dışında da Müslümanların içtimai vazifeleri birbirleriyle muhabbetler olması gerektiğini çok iyi kavradıklarını gösteriyor. Caminin bir muhabbet yeri. Toplumun sorunlarının çözümlerinden diye düşünüldüğü konuşosu bir efendim hayır kaynağı olarak kullanması çok güzel. Yani o, o Bursa camilerinin, Orhan Camii gibi, Yeşil Cami gibi camilerin örnek alınarak yapılması lazım bence şimdiki camilerin yanlış yapılıyor, eksik yapılıyor, bilinçsiz yapılıyor şimdiki camiler. Kubbeli bir kısımından ibaret sanılıyor cami. Hayır. Bursa caminin e, bir e, efendim baktığınız zaman şemasına yani e, ç, ç, tasarımına efendim ne hangi bölmeleri var o bölmelerin hepsinin vazifesi vazifesi var. Şimdi hakikaten e, şimdi de o ihtiyaçlar var. Avluda oturuyorlar hacı dedeler, hacı babalar, hacı dayılar, hacı amcalar. Avluda oturuyorlar. Nerede oturuyorlar? Avlunun üstüne bir efendim, ya bahçedeki ağaç kesilmiş, yan devrilmiş. Onun üstüne oturuyorlar. Doğru düzgün şeyi de yok. Oturma yerleri de yok. Öyle olmayacaksa caminin içinde mekanlar olacaktı, orada sedirler olacaktı, ocak olacaktı, rahat rahat oturacaklardı, kış gününde çıtır çıtır odun yanıp ısınacaklardı, namaz vakti gelince namaz kılacaklardı, namazın dışında dini kitapları okuyacaklardı, efendim, gayet güzel, samimi bir efendim çerçeve, mekan içinde, ortam içinde dinlerini öğreneceklerdi. Çok güzel, sadece kubbe olarak düşünmek yanlış camiyi. Camileri o haliyle, o ana haliyle, Peygamber Efendimiz'in zamanında, nasıldı Peygamber Efendimiz'in camisi? Cami ibadethaneydi, cami mektep mederasteydi, ilim-irfan yuvasıydı. Cami Efendim toplum faaliyetlerinin merkeziydi, toplumun merkeziydi, şehrin merkeziydi. Hatta elçileri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem camide karşılıyordu camileri bu haline getirelim, canlandıralım. Çünkü camilerin canlılığı taşının, toprağının sağlamlığından, sıvasının, boyasının, nakışının güzelliğinden değildir. İçindeki cemaattendir. Eğer bir caminin içinde cemaat varsa o mamur bir camidir. Çok basit de olsa, eski de olsa. İçinde cemaat olmayan bir cami harap bir camidir. Safa sağlam duvarları kesme taştan, betondan, efendim çatısı vesairesi olsa bile Camileri bu haliyle düşüneceğiz. Camiye gitmenin çok sevap olduğunu bileceğiz. Ve uykunun tatlı olduğu sabah vaktinde yine yorgunluğun çöküp de insanın gevşeyebileceği zaman olan yaslı vaktinde, akşam vaktinde camiye gideceğiz. Geçtiğimiz sohbetlerde her zaman söylerim. Ramazanda hatalı bir şey yapıyoruz. Herkes ibadetini arttırırken. Ramazanda akşam namazları camide kılınmamaya başlıyor. Neden? İftar edilecek diye. E bu iftar... Yani bu oruç bir farzın, bir kuvvetli sünnetin yapılmaması için mi emir olundu? Ee, sen orucunu açmak için küçücük malzemenin cebine alırsın, hatta biraz da fazla alırsın cemaatleri sağına soluna da ikram etmek için. Ondan sonra e, orucunu açarsın, namazını kıldıktan sonra gelir iftarını yaparsın. Sanki efendim akşam namazı mecburiyeti kalkmış gibi, hiç kimse camiye gitmeyi düşünmüyor. Ramazan'da böyle oluyor. Daha önce camiye giden Ramazan'da gitmemeye başlıyor. Yanlış. Camilerin kıymetini bilelim. Camileri asli görevlerine uygun şekilde algılayalım ve kullanalım, değerlendirelim ve cemaatet devam edelim. Efendim sabahleyin Allah rızası için uykudan fedakarlık etmeyi öğrenelim. İslam fedakarlığı öğrenmek, sabırı öğrenmek yoludur sabırla insan derece kazanıyor. Ferak, fedakarlıkla kazanıyor. Yası da öyle. Yorgun gelse de, yemek vakti olsa da, o mazeretleri atlayacak, geçecek, aşacak, camiye gelecek, bu sevapları kazanacak. İkinci hadis-i şerif Enes radiyallahu anh'den, Eylemi, Hatibi Bağdadi ve diğer kaynaklar kaydetmişler. Efendimiz bu ikinci hadis-i şerifin metninde şöyle buyurmuş oluyor. Mamin abdin ve emetin Estağfurullah fi kulli yevmin sebi'in merreten illâ gafarallâhu lehû. Mi seb'a mi'etin seb'a mi'eti zenbin. Ve kad khâbe abdün ve emmetün âmile fi'l-yevmi leyleti ekserâ min seb'i mi'eti zenb. Diyor ki peygamber efendimiz bu da bir bakıma müjde, bir bakıma büyük bir ihkaz, çarpıcı bir ihkaz. Mâmin abdîn velâ Hiçbir Allah'ın erkek kulu veya efendim, hanım kulu yoktur ki. Eme cariye demek, abd kul demek. Tabi biz insanlar Allah'ın, erkeksek abdıyız, kadınsak emetullah. Yani Allah'ın hatun kölesi, Allah'ın erkek kölesi. Yani köle ne kelime? Cenab-ı Hak bize, her şeyimizde bizi o yaratmış, biz onun kulu olduğumuzdan... Öyledikten de öteye ona bağlı ve bağımlı ve onunuz. Hiçbir kul veya hanım yoktur ki, hiçbir erkek kul veya hanım kul yoktur ki, اِسْتَغْفَرَ اللّٰهَ ف۪ي كُلِّيَ مِنْ سَوْعِينَ Günde yetmiş defa tevbe ve istiğfar ederse, estağfurullah derse, efendim, dediyse, اِلَّا قَفَرَ اللّٰهُ لَهُ سَوْعِمِيَتِ زَمْبِينَ سَبْعَمِيَتِ zembin, 700 günahını bağışlar. Yani 70 defa efendim, Estağfurullah derse 10 misli ile 70'in önüne bir sıfır koyarsak 700. Efendim, 700 günahını bağışlar okulu. Her bir Estağfurullah'a 10 günahını bağışlıyor. Demek ki Cenab-ı Hak müjde. Ama arkasındaki ihtarı da Efendimiz'in çok önemli, ikazı işaret ettiği nokta. وَقَدْ خَابِ عَبْدُ وَاَوْا اَمَدُونَ ...bir erkek kul veya bir hanım kul ki... ...amile fil mi ve leyleti... ...bir günde bir gecede eksere min sevimiyeti zembit... ...yedi yüzden fazla günah işlemişse bir kul... E ...artık o... ...yani... ...efendim... ...o kul artık hali haraptır. Haib ve hasildir o kul. Yani... Mahvolmuş demektir. 700'den fazla günah yapıyorsa artık. Günah makinesi mi bu? Yani Cenab-ı Hak 70 defa estağfurullah deyince 700 günahını affediyor. 700'den fazla günahı varsa ey, eyvah o harap olmuş bir kul demektir. Haib ve hasildir. Buradaki tercümede de şey demek ki Abdülaziz Hoca Efendimiz rahmetullahi aleyh ocağa batmıştır diye bir tabirle tercüme etmiş Habe'yi efendim. Artık 700'den fazla da günah varsa o kul zaten e, yazıklar olsun okula. Vay be ne kadar günah makinesi gibi demek ki kusurlu bir kul diye ikaz etmiş oluyor. Evet aziz ve kardeşlerim efendim 700 günah 24 saate bölünürse 750'yi 25'e bölersek yani 30 eder. 24 saatte insan hep günah işleyemez çünkü 7-8 saatte uyuyor. Hiç olmasa o saatlerde günah işlemediğini düşüneceğiz. Efendim, ama 24 saat günah işliyorsa, efendim 24'te bölersek, bir saate 30 günah düşer. O zaman iki dakikada bir günah, iki dakikada bir günah, iki dakikada bir günah. Yani makineli tüfek gibi, efendim günah makinesi günah işliyor. E, böyle bir kul artık helak olmuştur. Yani kapkara olmuş, simsiyah olmuş. Efendim son derece bozulmuş ki böyle harıl harıl harıl harıl, vırıl vırıl zırıl zırıl efendim günah işliyor. Artık yazıklar olsun ana. Mahvolmuştur okul diyor Efendimiz. Yani o kadar günah işlemez umumiyette tabi olarak iyi bir Müslüman. Hata olarak dayanamayarak işler. E ona da 70 defa estağfurullah deyince Cenab-ı Hak 700 günahına affı mağfiret ediyor. Tabi buradan çıkartacağımız çok çeşitli şeyler vardır. İbretler, dersler vardır. Bu mübarek hadis şeriften anlayacağımız çok incelikler vardır. Kişiler zarifliğine, inceliğine, irfanına göre nice nice manalar çıkartırlar. Başını eğip, gözünü kapatıp, gönlüne yönelip de derin derin düşünürse neler çıkartırlar. Ama biz kısaca söylemek icap ederse bir kulun günde yetmiş defa, yüz defa estağfurullah demesi gerektiğini bir kere aklına yerleştirmesi lazım diye düşünüyoruz. Onun için başka hadis-i şeriflerde de günde yüz defa demek de var. Böyle yetmiş sözü de özellikle kaydedilmiş. Yetmiş de olur. Daha fazlası da zarar etmez. Fayda eder. Efendim çünkü böyle rakamlar verildiği zaman illa bu kadar yapın derse o kadar yapmak lazım. Ama daha çok yaparsa daha çok sevap olur diye bildiriliyor bazı hadis-i şeriflerde. Demek ki fazla yapanın mahsur olmadığını anlıyoruz. Mesela bir hadis-i şerifi hatırlatayım, size söylediğim, siz de belki hatırlayacaksınız. Bir kul günde yüz defa la ilahe illallah derse, mahşer yerine yüzü dolunay gibi pırıl pırıl nur saçarak gelir. Kimse onun derecesine çıkamaz, erişemez, onun kadar yüksek dereceli olamaz. Ondan fazla diyenler müstesna buyuruyor Efendimiz. Demek ki yüz defadan fazla la ilahe illallah diyen ondan ileri olacak. Demek ki daha fazla derse sevabı daha çok. Onu anlıyoruz. Demek ki günde 70 defa, 100 defa bazı hadis-i hadis şeriflerde 100 defa dendiği için 100'ü tercih etmeli. 100 defa estağfurullah demeli. Affet beni Allah'ım. Ben sana güzel kulluk etmek istiyorum ama bilerek bilmeyerek hatalarım oluyor. Bazen nefsime mağlup oluyorum. Bazen şeytana aldanıyorum. Farkına varmadan, istemeden bazen de Efendim zayıflığından, naçizliğimden Efendim böyle günahlara batıyorum Ya Rabbi beni affeyle, seni koru Bana tevfikini refikeyle de Günahlara bulaşmayayım Efendim nefsime uymayayım, şeytana kanmayayım diye Dua edip tevbe ve var etmeli Bir vazife bu, önemli vazifelerden birisi Tabii bir böyle söyleyip de tevbe etmek var bir de insanın günahlarının affı, mağfiretine sebep olacak işleri yapmakla günahlardan silinmek var, sıyırılmak, kurtulmak var. Birinci hadis-i şerifte onu görüyoruz. Yani camiye yürüdüğü zaman efendim günahlarına kefaret oluyor. Her bir adımında bir attığı adımı günahlarına kefaret, bir adımı sevap ve hasene kazanmasına sebep oluyor. Demek ki namaza giderse aff olacak. Bunun gibi başka şeyler de var. Onları da hatırlayalım. Mesela bir insan bir kere günahına pişman olursa, nedamet duyarsa o zaman Allah affediyor. Pişmanlık çünkü içten gelen bir tatlı duygu. Niye yaptım ben bunu? Keşke yapmasaydım. Ah vah diye iç yanıklığı. O zaman affediyor. Sonra abdest alırken, abdestin yıkanırken, yüz yıkanırken, el yıkanırken, ayaklar yıkanırken abdestten huzurlarınızı yıkadığınız zaman akan sularla beraber günah affalıyor düzen namazlarla günah affoluyor. Camiye giderken atılan adımlarda affoluyor. Cumalarla cuma namazlarına devam ederek günahlar affoluyor. Ramazan'da oruçlar tutarak affoluyor. Hac'a giderek affoluyor. Affoluyor, affoluyor, affoluyor. Yani cenab-ı hak birçok temizlenme, affedilme, bağışlanma, günahlardan kurtulma çareleri ihsan eylemiş. Üçüncü hadisi şerifi okuyorum. Yani çok fazla uzun olup da efendim Zihin dağılmasın, ezberlenmesi kolay olsun hem de vakitte şöyle e, herkesin rahatça ayırabileceği bir müsait zaman parçası dilim olsun diye sohbetimize 3 hadis okumaya niyetli olarak e, şey yaptık. Efendim, Mamin abdin sesadaka bir sadakatin yaptığı bir hal ve cahili illa kalallahu illa yevmel. Yani abdi önce veren u hakkı rakhe haramtü cesedeki alemleri ve ve duhul min ayi cenneti şi, e, bu da müjdeli bir hadis-i şerif bu akşam bugünün e, kısmetimizde karşımıza gelen hadis-i şeriflerden müjdeler çıkıyor. Efendimiz buyuruyor ki efendim, ma'min abdin hiçbir kul yoktur ki mümin kul tabi, kesadaka daka bir sadakatın eee cüzdanını açmış efendim kesesini açmış bir sadaka tasadduk eylemiş vermiş bir fakire bir e, dul'a bir yetime efendim bir yere bir hayır yapmış bir masraf yapmış hayır masrafı yapmış bir sasa, sadaka tasadduk eylemiş vermiş bir sadaka vermiş. Ne olur? Yep teğibi ha vechallah. Ama ne ne maksatla çıkartıp vermiş bu sadakayı? Bununla Allahu Teala Hazretleri'nin veçh-i pâkini kazanmayı düşünerek, yani Cenab-ı Hakk'ın kazanmayı düşünerek ve cenab bakın rızasına ermeyi düşünerek bu sadakayı vermişse, hadis-i niyette, illa kâle Allah-u yevmel kıyamet. Kıyamet gününde Allah o kuluna der ki, abd-i, ey benim kulum, hitap ediyor. Çünkü abd-i, Sonundakiye benim manada. seni, sen benden bir şeyler umdun. Yani Cenab-ı Hakk'ın böyle ey kulum diyerek efendim etmesi ne büyük devlettir, ne büyük şereftir, ne büyük nimettir, ne büyük efendim rütbe ve derecedir. Ey kulum, ey benim kulum, sen benden umdun. Yani umarak bu sadakayı verdin, bu hayırı yaptın, cevap umdun benden... Fikavat umarak benim rızam için yaptım bu işi. Velen uhakkırake ben de bu sebeple senin bu şeyini hor hakir görmem, seni hakir görmem, seni tahkir etmem efendim. E, madem ki sen beni düşünerek böyle yaptın, az veya çok e, veya sen kusurlu veya eksikli bir çare ve aciz ve naçiz bir kul olsan da ben seni hakir Bul e, görmem, hakir muamelesi yapmam, seni takdir etmem, emelim, horlamam, haram dücesindeki senin vücudunu haram kıldım, Adenlar, cehenneme senin vücudunu haram kıldım ey kulum, seni cehenneme atmayacağım, azabıma uğratmayacağım, ateşlere yakmayacağım ve duxul min ey abab cenneti şehide. Hadi cennetin hangi kapısından istersen buyur cennete gir. Biliyorsunuz cennetin çeşitli kapıları olacağını hadis-i şeriflerde peygamber Efendimiz yüzyıldır. Bir türlü türlü kapıları var. Efendim mesela oruçludan bir kapıdan girecek. Efendim reyyan kestler öyle olan kapıdan. Efendim namaz namazla temayiz etmiş olanlar bir kapıdan. Efendim mücahitler bir kapıdan. Efendim böyle amelinin e, ibadetinin ağırlık tarafına göre bir kapıdan cennete girecek diye Efendimiz bir hadis-i şerifte buyurmuş Ebu Bekir Sıddık radiyallahu ah de Aklına bir soru gelmiş, sormuş Peygamber Efendimiz'e Ya Resulallah, yani bir insan hayırlı bir kimse olarak hem cihad etmişse, hem sadaka vermişse, hem efendim oruç tutmuşsa, hem namaz kılmışsa, yani cennetin muhterif kapılarından girecek sevaplı işleri hepsinden yapmışsa hangi kapıdan girecek diye sorunca Peygamber Efendimiz buyurmuş ki yani ne olacak o zaman? Hepsinden girecek mi? Evet, hepsinden girecek. Umuyorum ki sen onlardan ilirsin ey Ebu Bekir diye ayrıca bile, e, işte vermiş efendim e, Ebu Bekir Sıddık efendimiz Hz. Allah şahsında erdesin yani cennete bütün kapılarından girebilmek o da Allah'ın bir efendim takdiri ve efendim akıl almaz bir büyük e, nimeti olmuş oluyor demek ki ne yapmalıyız Allah rızası için sadaka da vermeye dikkat etmeliyiz yani kazanıyoruz bir şeyler neden kazanıyoruz? cenab bak efendim bizi kimseye mutaj etmesin. Helal lokma ile çoluk çocuğumuzu besleyelim. Kimseye el avuç açmayalım diye efendim ondan helal para kazanıyoruz. Helal yere sarf edelim, ihtiyaçlarımızı görelim, karşılayalım dedi. Başka? Bir de başkalarına da yardımcı olalım. Yani onları da sevindirelim. Onların da ihtiyaçlarını görelim diye. Mesela Yunus Emre'nin efendim eee arzusu ne? Efendinin tavsiyesini dürüş kazan ye yedir. Gayrete gel. Kendin bir helalinden bir şeyler kazan dükkan aç efendim sanatını icra eyle, Allah'ının teriyle efendim kazan. Dürüş dürüşmek gayret etmek demek. Kazan ye kendin ye ve yedir. Bir gönül ele getir diyor. Yani yedir ye yedir. İyilik yap, birisinin hayır duasını al, sevindir. Efendim, birinin gönlünü al Efendim, o seni sevsin memnun kalsın, minnettar kalsın Efendim, dua etsin e, ister dua etsin ister etmesin Allah zaten iyilik yapanı seviyor çünkü gönül yapmak Kabe'yi bina etmek gibi sevaptır, Kabe'yi tamir etmek inşa etmek gibi sevaptır Efendim, gönül yıkmak da Kabe'yi harap etmek, yıkmak gibi günahtır, mümin günah e, kısaldan kaçınır da Hele hele Kabe'ye karşı saygısı son derece fazla olduğu için yani o öyle bir şey hiç düşünmez ama e, müminin kalbi gönlü efendim kırılmayacak. O Kabe'den de önemli ona dikkat etmesi lazım. Dikkat etmiyorsa demek ki İslam'ı iyi anlayamamış. Gönül yıkmamaya, kalp kırmamaya, Kabe'ye saygısızlık etmediği gibi o kadar ondan fazla dikkat etmesi lazım işte e, Allah için kazanmalı. Kazandıklarından da cömertlik yapmalı. Efendim hayır hasenat yapmalı. Ziyafet çekmeli, arkadaşlarını eve çağırmalı veya arkadaşlarına hediyeler götürmeli veya fakirlere böyle sadakalar vermeli. Böylece efendim iyilikler yaparak ömrünü geçirmeli. Efendim hayırlı bir kul olarak yaşamalı. Yani kendisine hayır olan, çevresine de hayır olan bir kul olarak ömrünü geçirmeli. Hüsnü Hatime ile ahirete göçüp Cenab-ı Hakk'ın rahmetine mazhar olmalı. allah Teala Hazretleri bizi İslam'ın efendim böyle inceliklerini öğrenip, belleyip, efendim, uygulayan, icra eden, duyduğunu işleyen, böylece sevapları kazanan, sevdiği kulların arasına girmeyi başaran Müminlerden eylesin. Ömrümüzü kezasına uygun geçirip huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varalım. Cennetiyle Rabbimiz cemaliyle bir şeref eylesin. Cemalini göstersin, selamını erdirsin. Radvan-ı Ekber'ine cümlemizi vasıla eylesin. Ebedi saadete nail eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.